Hicret için olması gereken şartlar nelerdir? Medine gibi bir yurt şartı var mıdır? Hecere kökünden türeyen hicret, mutlak olarak terk etmek, bırakmak anlamındadır. İslami ıstılahta ise hicret, bir şeyi Allah rızası için terk etmek, bırakmak anlamına gelir. Bir yurda Allah için terk edip başka bir yurda intikal hicret olduğu gibi, Allah'ın rızasını gözeterek bir masiyeti terk etmek de hicrettir. Soruda kastedilen hicret, bir mıntıkadan başka bir mıntıkaya intikal anlamında hicrettir. Bu hicretin farziyeti için hem terk edilen hem de yurt edinilecek yerde bazı şartların oluşması gerekmektedir. Terk edilen yurtta kişilerin dininde fitneye düşüyor olması, baskılar nedeniyle dinden dönme, tevhid üzere kulluğun zorlaşması ve davetin dar bir alana sıkışması gerekir. Hicret edilecek yurtta ise Müslimleri misafir edip koruyacak bir otorite, İslam olması şart değildir veya Müslim bir topluluk olması gerekir. Birinci örnek Necaşi'nin Habeşistan'ı, ikinci örnek Ensar'ın Medine'sidir. Bu şartı nereden anlıyoruz? Allah Resulü'nün uygulamalarından. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem hicret için tüm şartlar bir araya gelmesine rağmen Mekke'yi terk etmemiştir. Kabilelerle görüşmüş, taife yolculuk yapmış ve ve bazı kabilelerin şartlı destek olma sözüne rağmen onlara hicret etmemiştir. Habeşistan gibi adaletinden emin olduğu bir kral ve Medineliler gibi şartsız teslim olan bir topluluk yurt bulunca hicret için adım atmıştır. Şüphe yok ki Allah Resulü yalnızca namazı öğretmek için gönderilmemiştir insanlığa. Namazımız, haccımız, orucumuz, onun gösterdiği gibi olmak zorundaysa ki öyledir, davetimiz, hicretimiz, cihadımız ve metodumuz da onunki gibi olmak zorundadır. Onu örnek almayan girişimlerin, İslam tarihi boyunca nasıl akamete uğradığı ve insanları perişan ettiği izahtan vares olsa gerektir. Bireysel hicret ve toplumsal hicret farkı Bir gerçeğin altını çizmek zorundayız. Bireysel hicretle toplumsal hicret arasında bariz bir fark vardır. Bireysel hicret, bir yerde dinini yaşayamayan, ya da zorlanan bir insanın dinini daha iyi yaşayacağı bir yere hicret etmesidir. Bu bazen bir ülkeden başka bir ülkeye olabileceği gibi, bir şehirden başka bir şehire, hatta bir mahalleden başka bir mahalleye taşınarak da olur. Bireysel hicret için sayılan şartların hiçbirine ihtiyaç yoktur. Dinimizi daha iyi yaşayabileceğimiz herhangi bir yere hicret edebiliriz. Toplumsal hicretse ise bir tıkanıklığı gidermek, mücadelede yeni bir merhale başlatmak ve yol gösteren kitabı yardım eden güçle buluşturma arayışıdır. Haliyle toplumsal hicret için özel şartlar gerekmektedir. Aksi halde İslam cemaatini bir zulümden başka bir zulme savurmak, bir tağuti sistemden daha azgın olanın pençesine düşürmek söz konusu olur. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi ince bir tetkik, ve sıkı bir eleme sonrasında adım atmak gerekir. Elinden gelenin en iyisini ortaya koymak, sonra da Allah'a tevekkül etmek. Hicret bağlamında yaşadığımız sorun Genel itibarıyla hicret, muvahhidlerin gündeminde yer bulmuyor. Allah en doğrusunu bilir, zannımca bunun iki temel nedeni var. İlki, coğrafyamızda var olan batılı emperyalist tavutların fiili işgali ve buna karşı koyan cihadi cemaatlerin varlığıdır. Yani, daha açık bir ifadeyle, cihat, hicretten önce Müslimlerin gündemine girmiştir. Daha önceki yazılarımda da temas etmiştim. Bu, peygamberlerin sünnetinde ve hareket metodunda olmayan, yaşanmamış bir durumdur. İkincisi, davetin her geçen gün ilerliyor olması ve Müslimlerin davet cemaatleri içinde dinlerini muhafaza etmesidir. Henüz Müslimleri dininden döndürmeye yönelik fiili baskıyla karşılaşılmamıştır. Bu durum, hicretin Müslimlerin gündemine gelmesine engel teşkil etmektedir. Asıl sorun, üzülerek belirtmeliyim ki, bugün çok daha çetin bir problemle karşı karşıyayız. Evet, belki işkenceyle dinimizden döndürülmüyoruz, ama daha tehlikeli bir fitneyle, adım adım dinden, tevhitten, bizi biz yapan hassasiyetlerden uzaklaşıyoruz. Rahatlığın, geniş imkanların ve konforun fitnesine düşüyoruz. Daha iyi anlaşılması için, Kurbağalarla ilgili yapılan bir deneyi hatırlayabiliriz. Bir kurbağayı kaynar suyun içine atarsanız can havliyle kendini dışarı atar. Ama ılık suya atıp dereceyi yavaş yavaş yükseltirseniz sıcak suyun rehavetine kapılır ve haşlanır. Bugün yaşadığımız biraz da bu. Haşlanıyoruz ama farkında değiliz. Yeni nesil bu fesadın içine doğuyor. Bizim sorun olarak kabul ettiğimiz şeyler onlar için sorun dahi değil. 10 yıl önce çocukken şu anda genç olanlar, zikrettiğim sorunun en açık delilidir. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna, gündemleri, öncelikleri, dertleri bizden çok farklı. Allah'ın doğada yarattığı bir kanun vardır. Akan, hareket eden yenilenir, hayat bulur ve çevresine hayat olur. Duran, hareketsiz kalan bozulur, çürür ve kokar. Cahiliye ortamında kalanlar yenilenemedikleri için, Zamanla çürüyorlar. Arkadan gelenleri de bu çürümüşlüğe alıştırıyor, dahası çürümeyi meşrulaştırıyorlar. Cahiliyeyi aşmanın, İslami kurallar gözetilerek oluşturulmuş bir toplum kurmanın, bir adım ileriye geçmenin yolunu göstermiyorlar. Çakılıp kalmanın, kokuşan hayatları makyajla, estetikle kapamanın, cahiliyenin açtığı gedikleri yamamanın yollarını gösteriyorlar. Bugün bu sorunun farkında olan birileri var. Yarın ya bunlar olmayacak ya da onlar da çürümüş diye alışacak. Asıl felaket o gün yaşanacaktır. Öyleyse herkes bu meseleyi, aklı, kapasitesi ve imkanları oranında dert edinmek zorundadır. Muahhitlerin gündemini ve yürek sancılarını belirleyen dualarla, bu meseleyi hem gönül gündemine hem de sema gündemine taşımakla yükümlüdür. Biz böyle bir ümmet değil miyiz? Derdimizi duamıza yansatırız, duamız da derdimizi diri tutar. Çokça unutan ve gaflete mağlul insanlar olarak duayla garantiye alırız kendimizi. Değerli bir hazineyi muhkem bir kasaya saklar gibi unutmamamız gerekenleri duamızın içine saklar ve Rabbimizin yanında muhafaza ederiz. Biz unutsak dahi duamız bizi bulur ve hatırlatır. Selam ve duayla.